Onun o kelimenin sonu b'dir kalp olacak kalp inkılaptan <gülüyor> alma tamam mı kalp olacak ya ya iman zarfı sevgi yeri aşk yuvası tecelligahı ilahi ve arşur rahman mütemimsümanlar cenabı ı zülcelal mâvesani'l ardı ve lâ semâi ve vesani kalbu abdül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 Muhyiddin Arabiler gibi, İmam-ı Rabbani'ler gibi, Mevlana Celaleddin Rumi'ler gibi, Hacı Bayramı Veliler gibi, insanı Kamil'in, veli kullarımın kalbine sığarım ben diyor. Ya. Ve Peygamber Efendimiz kalb-ül mümin arşurrahman Rahman diye buyuruyorlar. Mümini Kamil'in kalbi Rahman'ın arşıdır. Cenab-ı Hakk'ın bütün tecellisi oraya.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 Daha kabrinden mahşerde kalkarken ilk sorduğu bu. Ümmetimden ne haber ya Cibril? Ya Rabbi, hani Süleyman Çelebi söylüyor ya Mevlidinde Tıfliken ol diye ümmeti Sen kocaldın terk edersin sünneti diyordu ya Daha beşikteyken ilk doğuşta söylediği Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kethira ve subhanallahi mükraten ve Resulullah'ın doğuşunda ilk mucize olarak tekrarladığı kelimeler bunlar, sonra ümmeti ve ümmeti diye ağlıyor. <gülüyor> Tıfliken ol dileridir ümmeti. Mevdi Şerif, bakınız eski mevlütlere. Süleyman Çelebi, Bursalı o büyük derviş, büyük veli böyle diyor ol oldileriydi ümmeti sen kocaldın terk edersin sünneti 80 yaşında hala aynanın önünde Evet, her gün sinek kaydı tıraş olmakla meşgul 80'lik delikanlı amca şu sakalı koyu ver ya hocamca bak delikanlılara evlatlarım baba. bak vermişler. Seninki 80'e varmış, sen de ver artık. Peygamber Efendimiz kalkıyor, Müslümanlar bugün keyifliyim biraz. Regaib gecesinin keyfi var bende. Böyle dinleyin bugün de beni. Ne yapalım? Ondan sonra Medine kabristanlarında yatanlar kalkacak mahşerden. Onun için ben Rabbimden istiyorum. Siz de amin deyin. Medine kabristanlarında başımı ilk kaldırdım mı göreceğin nur Muhammed'in nuru olacak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sonra, Akşehirli Hacı Ahmed Efendi hocamız öyle anlatırdı bunu zevkle, sonra Mekke kabristanı, evvela cennetül baki ehli sonra cennetül Mualla ehli Mekke kabristanları sonra Şam kabristanları Şam-ı Şerif'in kendine has bir güzelliği var tabi efendiler sonra Bilad-ı Rum'dan bir belde Konyalılar haberiniz olsun Konya kabristanlarından kalkacaklar evet. <gülüyor> Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Şecaratu'n-Numaniyye diye bir eseri var. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Şecaratu'n-Numaniyye diye bir eseri var. Bunlar dünya çapında, kainat çapında Peygamberimiz İshak Efendimizin nurundan aksi nur ederek zirveleşmiş, şahikalaşmış fazilet tepeleri bunlar. Bunlara tırmanmak için ya füze ister, füze, füze. Hani aya çıkan füzeler var ya beyler. Onların kemale tırmanmak için füze ister. Rabbim bizi mahşerde onlarla haşret. Muhitin Arabi diyor ki, Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den hicretinde üç belde arasında muhayyer kılındı diyor. Bunlara bilâd-ı muhayyere, beldeyi muhayyere tabirini kullanıyor, seceratın nümaniyesinde. Bunlardan biri Yesrib. Sonradan ismi Medine oldu Peygamber Efendimizin şerefiyle, Medine-i talihle. Hani Medinenler tale al aleyna min seniyyatil wada, vjbe aleyna da. Allah mütevessül Müslümanlar Peygamber Efendimiz devesiyle kuba tarafından görününce bütün Medine'liler saçaklara damlara yollara döküldüler üzerimize ay doğuyor calibi haktan bize Resulullah geliyor diye kanatlarını takarak nasıl ayaklarına uçuştular Yüce Rabbim bizi Peygamber Efendimizle mahşerde birleştir ne diyelim